1991 numaralı konu, Hüseyit bin Hudayr ile Abbad bin Biş için karanlığın aydınlanması, Allah Resulünün ashabından iki kişi peygamberin yanından çıktılar, beraberlerinde çıra gibi bir şey vardı, önlerini aydınlatıyordu, onlar birbirlerinden ayrılırken her birinin yanında bir ışık kaldı ve böylece evlerine vardılar.